Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Wassalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd alemlere rahmet olarak gönderilen aleyhissalatü vesselam efendimize yüz binlerce kez salat ve selam, o peygamberin mübarek ellerinde yetişen adını bilip bilmediğimiz, ama bize kulluğu gerçek manada hayatlarıyla öğreten ashabı kiram efendilerimize selam, bugün adına Kırıkkale'de bir meclis kurduğumuz, Takva Mescidi'nin sahibi olan Gülsüm İbni Hidm'e selam uzaktan yakından bu meclise iştirak eden siz kardeşlerime de selam olsun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve berekatuh. Her ilde anlatılan sahabi efendilerimizi seçerken sıra Kırıkkale'ye gelince kalede kim anlatılmalı diye ben zihnimi şöyle bir yoklarken aslında öncesinde belirlenmişti belirlemiştim ben burada Gülsüm İbni Hidmi anlatmayı sebebine gelince bilmiyorum sebep olarak sayar mısınız saymaz mısınız bunu ama benim için önemli bir sebebi var o da şu Tam Türkiye'nin kalbinde Gülsüm İbni Hidim anlatılmalıydı. Çünkü Medine'nin kalbiydi o attığı adım o kadar büyük o kadar büyük bir adımdı ki ancak o böyle bir bütünün tam ortasında yer almalıydı ki oradan aleme bir şekilde mesajını bir şekliyle vermek istediği o güzellikleri yansısın. Onun için dedim ki Gülsüm İbni Hidim haritayı şöyle açtığınız zaman Kalbe denk gelecek bir yerde anlatılmalı Orası da kırık kale oldu Sizin nasibiniz o oldu Allah bana gerçek manada anlatabilmeyi sizlere de anlayabilmeyi hepimize de yaşayabilmeyi nasip eylesin çok tanımıyoruz bazılarımız Gülsüm ismi bizde kız ismi olduğu için hanım sahabi de zannediyorlar aslında tanıyoruz onun adını değil ama aleme bıraktığı derinizi hepimiz çok iyi biliyoruz yakinen bildiğimiz bir İşin, bir eylemin, bir adımın sahibi. Öyle bir adım ki o adım, Aradan on dört asır geçmiş, ne yazar? Dünya elli dört asır devam etse, Elli dört asır sonra bile, Onun adı ve attığı adım unutulmayacak. Böyle bir isim, böyle bir kamet. Sahabe dediğimiz, O büyük insanlar, o sarsıntı içerisindekilere sabit dağ olan ve her biri bir dağ olan o insanlar. Gerçek manada Allah'a nasıl Abdullah olunur, nasıl kul olunur bunu hayatıyla gösteren insanlar. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı böyle bir makamı elde etmiş ve bu makamı Kur'an tarafından tasdik edilmiş o büyük adamlar ve o büyük adamların büyük işleri. İnanın biz eğer asr-ı saadetin rehberliğinde bu manada kulluğumuzu gözden geçirmezsek dertlerimize bizler derman bulamayacağız. Çünkü şunu çok iyi fark etmemiz defaatle zihnimize nakşetmemiz gerekir, gereken unutmamız gereken bir hakikat ki bizim istikbalimiz köklerimiz nedir ne kadar köklerimizle bağımız canlı olursa ancak o kadar istikbalimizi Allah'ın istediği şekliyle inşa edebiliriz öyleyse eğer Sahabeyi anlatmak bizim için bir nostalji değil ki benim aziz kardeşlerim bizim için sadece meclisleri biraz manevi biraz hissi bir ortama kavuşturmak değil ki bizim için sahabeyi anlatmak ve anlamaya çalışmak sadece onlara karşı bir vefa borcunu da ödemek değil ya nedir sahabe bizim için dindir imandır İslam binasının çilit neslidir, köprü nesildir. Allah Resulü'nü çağlar ötesine taşıyan en önemli bağdır, sıladır. Hal böyle olunca bizim onları tanımaktan başka bir çaremiz yoktur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir kez görsün, bir nazar olsun... Bakılanın hata, hatırı var, hadi onu saymasın, bazı bahtsızlar saymıyor. Ya bakılanın, bakılanın hatırı yok mu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bir nazar, bambaşka ufuklar kazandırıyor o insanlara ki tarih bunun yüzlerce örneğiyle doludur. İşte onlardan birini anlatacağım ben size. Şöyle bir şey desem acaba garibinize gider mi? 3 ay 4 aylık bir iman hayatı olan bir insanı anlatacağım size. Resulullah'la sadece 4 ay beraber olmuş bir insanı anlatacağım size. Yaşı tam 100. Allah Resulü Medine'ye ayak bastığı zaman 100 yaşına kadar bu insan Kutperest olarak yaşamış Yüz yaşına kadar Affedersiniz içki içmiş Yüz yaşına Kadar namaz kılmamış Yüz yaşına kadar infak sedak, sadaka Vermemiş Yüz yaşına kadar oruç tutmamış Hiç hac yapmamış İslam döneminde Ama böyle biri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la Buluşup O Kelime-i Tayyip e La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Kelime-i tayyibesini söyleyince Yüzyıllık ömrü silinmiş Dört aylık ömür Onu kıyamete kadar Adı unutulmayacak adamların içerisine ismini kaydettirmiş Gülsüm İbni Hidim Böyle birisi İnanın onun hayatı o kadar çok şey söyleyecek ki bize. Bilmiyorum ben ne kadarını anlatabilirim. Ama tanımadığımız için onu, tanıdığımız bazı isimlerden kıyas yapmanız için size bazı örnekler vereyim. Öyle bir kıyas yaparak onun hayatının üzerinde bir yolculuk yapalım beraberce. Size desem ki Gülsüm İbni Hidim. Aynen Ebu Eyyub el-Ensari gibi mihmandarı nebidir ne anlarsınız? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Eyyub el-Ensari evini açtı değil mi? O evde kaldı efendimiz 6 ay 7 ay o bu özelliğiyle Resulullah'ı Evinde saklayan mihmandar oldu. Aleme adı böyle yazıldı. Aynı şekilde Gülsüm İbni Hidim, Ebu Eyyub El Ensari'den önce bu güzelliği yapmış, yaşamış bir büyük kamettir. Size Darül Erkam desem aklınıza çok şey gelir değil mi? Erkam bin Ebil Erkam'ın o tarihe altın harflerle yazılan ...önemli evi... ...kıyaslayın Gülsüm İbni Hidim'le... ...aynen Erkan bin Ebil Erkam gibi... ...tarihe eviyle yazılan bir bahtiyardır... ...size desem ki... ...Hazreti Ebu Bekir gibi... ...çok akıllı bir tüccardır... ...atılması gereken yerde adım atmıştır... ...attığı o adım ilk adım olduğu için... Kur'an'a da giren bir adım olmuştur. Adı da ameli de unutulmayacaktır. Kıyamete kadar onun sadaka-i cariyesi devam edip gelecektir. Böyle bir tüccardır Gülsüm İbni Hidim. Onun nasıl biri olduğunu anlayabilirsiniz değil mi? Size desem ki o Hazreti Hamza gibi bir dağı Sinesinde saklayan büyük bir kahramandır. Bununla ne kastettiğimi bilenler bilecektir, bilemeyenlere de ben birazdan söyleyeceğim. Ama Hamza gibi bir dağı dengeleyen bir isim, karşılayan bir isim Gülsüm İbni Hidim dediğim zaman nasıl büyük bir kametin sahibi olduğunu anlamış olacağız. Son bir kıyas yapayım size desem ki Esat İbni Zürare o saadetli insan o insan ki Medine'yi Medine yapan isim Yesribi Medine kılan odur o büyük insan gibi gül devrini göremeden gitti toprağa tohumu ekti ama hiçbir beklentiye girmeden hiçbir hesaba girmeden hiçbir karşılık beklemeden ekti toprağa tohumu arkasını dönüp gitti desem Esat İbn Zürare'yi biraz tanıyorsanız bu sözümün ne anlam ihtiva ettiğini daha iyi anlayacaksınız. Aziz Kırıkkaleli kardeşlerim nasıl bir ismin misafiriyiz anladınız mı? Öyle bir isme misafir olacağız ki o isim bize bambaşka şeyler söyleyecek. Gülsüm İbni Hidim bize hayatıyla bambaşka şeyler söyleyecek. Onun için onun kısa ama bereketli iman hayatını biz farklı nazarlarla ve üzerinde de biraz düşünüp ders alma boyutuyla da beraberce bir anlamaya çalışalım. Onun ailesi Af İbni Amr, Ensar'dan Evs kabilesinden. Af İbni Amr, Ensar'ın Evs kabilesinin özellikle beş ana ailesinden birisidir. O aileye mensup onlarca hatta yüzlerce sahabi sayabiliriz. Mesela benim inşallah karşısında anlatacağım Sad İbni Haysem'e, o aileden sizin çok iyi tanıdığınız bir isim söyleyeyim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Uhud günü okçular tepesi dediğimiz aynen geçidinin üzerine 50 tane okçuyu yerleştiriyor başlarına da bir ismi koyuyordu ya ona da sakın burayı terk etmeyin diye kesin bir emir veriyordu ya O da sadakatle orayı terk etmeyerek dokuz arkadaşıyla beraber o topraklarda şehit oluyorlardı ya İşte o büyük isim yani Abdullah İbni Cübeyr o aileden Bedir'in ashabı olan büyük bir isim var Hilal İbni Ümeyye Onun anası Üneyd bin Tihidim Gülsüm İdm İbni Hidmin öz kız kardeşi. Dolayısıyla Hilal İbni Ümeyye'de dayı tarafından o aileyle bağı olan birisi. Böyle bir yakınlığın da onun hayatını biraz incelediğiniz zaman ne anlama geldiğini anlayacaksınız. Bir başka isim daha söyleyeyim size. O isimde asıl ismi Havva olan Ümmü Büreyç. Ümmü Büreyç. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bize hadis nakleden hanım sahabilerden birisidir. O da o ailedendir. Bir tane de hatırası var. Güzel bir hatıradır. Bize de önemli bir mesaj verecektir. Onu da nakletmek isterim size. Kendi bize naklediyor. Resulullah bir gün bizi ziyarete gelmişti. Ben de bir kase çorbayı önüne koydum, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yerken fırsat bu fırsat dedim, Resulullah'a bir soru sordum. Ya Resulallah dedim, bazen fakir fukara evimize geliyor, bizden Allah rızası için yardım istiyorlar, bazen biz vermek istemiyoruz, bazen de vereceğimiz şey küçük olduğu için... Böyle ufak bir şey verilir mi diyerek vermekten imtina ediyoruz. Böyle yapmamızın Allah katında bir sakıncası var mı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki öyle yapma ey havva öyle yapma. Kapına gelen ve senden Allah rızası için bir şey isteyen birine bir hayvan tırnağı bile olsa ver onu boş döndürme. Allah versin deme diyor senin iman ettiğin peygamberin dikkat buyur. Verebileceksen eğer ufacık bir şey ver. Neyse o adam önemli değil ama rıza ilahinin adını kullandı ya o adı kullandığı için sen onu boş çevirme. Ona karşılık vererek en güzel bir biçimde onu gönder. Bu isimler o ailenin iyileri, kötüleri yok mu? Kötüleri de var. Mesela Siyer'i okuduğunuz zaman Ebul Afak isimli bir isme rastlayacaksınız. Bu ismin bugünkü dünyadaki karşılığı bir medya patronudur. O adam Medine'de Müslümanların aleyhine şiirler okuyan bir şairdir. Allah Resulü de o adamın ölüm fermanını çıkarmıştır. Bu adam da o ailedendir. Yani Müslümanlarıyla, Müslüman olmayanlarıyla Medine'de ağırlığı olan bir ailedir. Gülsüm İbni Hidim o ailenin, Af İbni Amr oğullarının en yaşlısı aile büyüğü olarak orada İnsanların sözüne itibar ettiği biri olarak yaşı ilerlerken Esad İbni Zürare Medine'ye iman tohumlarını eker. Onunla olmaz Esad'ın arkasından zor işlerin adamı olan Musab İbni Ümeyr imanın mesajlarını Medine'ye getirince... Onun vesilesiyle iman eder. Zaten aradan bir müddet geçtikten sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da oraya teşrif edecektir. İman eden o zat iman eder etmez. Şunu sorguluyor. Ben iman ettim. La ilahe illallah dedim. Şimdi ne yapmalıyım? Bu imanımın sorumluluğunu yerine nasıl getirmeliyim? Sorgusu ile Kendisini sorgular. Çünkü böyledir. İman insanı sorgulatır. Gerçekten o söylediği cümleyi ne kadar doğru bir şekilde söyleyip söylemediğini bir şekliyle ona muhasebesini yaptırtır. Böyle olduğu için de Gülsüm İbni Hidim ilerleyen yaşıyla bu sorguyu yapıyor ve şöyle bir karara varıyor. Diyor ki ben ne yapıp yapmalı? Medine'ye gelen Müslümanlara evimi, imkanlarımı açmalı, onları bir şekliyle bu muhacirliklerinde el uzatan taraf olarak onlara ikram etmeliyim. Böyle bir kararı veriyor Gülsüm İbni Hidim ve daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya hicret etmeden... Ebu Ubeyde İbn Cerrah'ı, Zeyd bin Hariseyi, Ebu Huzeyfe'nin mevlası olan Salimi ve daha nice isimleri kendi evine davet ederek o evde onlara yer açar. Zaten ilerleyen günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o eve gelmesinin altında da Allahu alem ama herhalde onun bu cömertlik adına attığı adımı vardır. Artık Müslümanlar hicret etmişler Yesrib'e. Mekke'de birkaç aile kalmış. O ailelerden bir tanesi Efendimiz, bir tanesi Hazreti Ebu Bekir'in ailesi, bir tanesi Hazreti Ali'nin ailesi, bir de hicret etmeye güç ve imkan bulamayan bazı muhacir aileler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, toplumun imamı olarak önce kendisi, bütün Müslümanların Medine'ye hicret etmesini beklemiş en sonda kendisi sadık dostu Ebu Bekir'i alarak 27 safer günü evinden ayrılmış menzil belli Yesrib'e gidecek ama arkasında yüzde deve başına ödül koymuş Mekkeliler var. Onun için onları şaşırtma vesilesiyle 3 gün Sevir Dağı'nda kalma adına Sevre gidiyor. Tabii Medine'dekiler, Yesrîlîler bundan haberleri yok. O gün deveyle atla Mekke-Medine arası 8-9 günlük bir yol. Onlar Resulullah'ın Mekke'den ayrıldıklarından haberdarlar. Ondan dolayı da 8. günden itibaren Kuba köyü bizim Kuba Mescidi olarak bildiğimiz yer ki zaten orasıdır. Gülsüm İbni Hidmin adını ölümsüz kılan Orası o günler bir köy ve Medine'nin girişinde bütün Yesripliler Medineliler 8. günden itibaren geliyorlar Kuba göğüne akşam güneş batana kadar uzaktan gelence kafilenin yolunu gözlüyorlar. O gün gelen olmuyor herkes evine çekiliyor ertesi gün bir daha o gün gelen olmuyor ertesi gün bir daha üçüncü gün. Artık öğlenin tam sıcağı o anlarda Medine'de öğle uykusunun olduğu andır. Genelde kervanda o vakitte şehre girmez. Güneşin tam tepede olduğu anda Yesripliler bugün de gelmedi gidelim. Akşamüstü bir daha geliriz diyerek evlerine çekilecekleri anda bir Yahudinin sesi duyulur. Yahudi şöyle haykırıyor. Ey Kayle oğulları. Beklediğiniz misafir geliyor, beklediğiniz elçi geliyor. Bir anda Medine, Yesrib yankılanıyor. Çoluk çocuk yollara dökülüyor. Herkes Allah Resulü Aleyhisselatü vesselamı karşılamak için ona doğru koşuyorlar. Talal bedru aleyne min saniyetil veda işte orada onların diliyle terennüm ediliyor. Nur doğdu üzerimize diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişi Medine'nin en nurlu günü olduğu ikrar ediliyor. Karşıda dört kişilik bir kafile var. Hazreti Peygamber, Hazreti Ebu Bekir, onların yol rehberi olan Abdullah İbni Uraykıt ve yolda Müslüman olan sarığını da çözüp sen bayraksız sancaksız Medine'ye girmemelisin ya Resulallah diyerek başındaki sarığı Resulullah'a sancak kılan ilk sancaktar Bureyde İbni Husayyip dört kişi Yesrib'e doğru Kuba köyüne doğru geliyorlar. İnsanlar geliyor ama Resulullah'ı görme, görmeyenler çoğunlukta Allah Resulü'nün kim olduğunu fark edemiyorlar o dört kişinin içerisinden. Ne dedim anladınız mı Kırıkkaleli kardeşlerim? Dört kişinin içerisinden kimin Resulullah olduğu belli değil. Bir devlet başkanı olarak gelmiyor. Şatafatla gelmiyor. Giydiği elbise, bindiği binek, elindeki asa her şeyiyle o üç insanla aynı. Abdullah İbni Uraykıt yol rehberi o da aynı. Alemlere rahmet olarak gönderilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o da aynı. İnsanlar Resulullah'ı tanımadıkları için Hazreti Ebubekir'i Resulullah zannediyorlar ve ona doğru teveccüh ediyorlar. Utanıyor. Ama kurban olduğumuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o büyük büyük gözükmeye çalışan haşa yüz binlerce kez haşa küçüklerden değil o zatı itibarıyla büyük. İnsanlar Hazreti Ebubekir'e teveccüh etmelerine rağmen şunu demiyor o değil benim demiyor. Hazreti Ebubekir de utanıyor. Ben değilim o diyemiyor. İnsanlar teveccüh edey de bir miktar yürüyorlar. Güneş o anda Resulullah'a doğru kaydığı anda Cübbesini çıkarıyor Hazreti Ebubekir Bekir Allah Resulüne şöyle bir gölge yapınca insanlar anlıyor ki gölgeleyen eva Bekir sevrin yoldaşı gölgelenen de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar bize çok şey söylemeli. İnanın biz bunları anlamadığımız için bugün hayatın içerisinde. Bazı şeyleri anlayamıyoruz, yerli yerine koyamıyoruz. Sünnet deyince bizim aklımıza, işimize de o geldiği için tabakların altını sıyırmak, pazarlıkta karşı tarafın canını yakmak bunlar geliyor. Ama sünnet bu değil sadece. Sünnet nedir biliyor musunuz? Sünnet Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşamadır. İşte sahabe Müslümanca düşündükleri için hayatları Müslümanca oluyor. İşte biz de onlara 14 asır sonra talebe olursak inşallah onlar gibi düşünmeye onlar gibi yaşamaya çalışacağız. Allah hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Geliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Onlarcası Resulullah'ı misafir etmek istiyor. Ama Efendimiz direk Gülsum İbni Hidm'in evine gidiyor. Neden? Bilmiyoruz. Neden? Aslında biliyoruz. Nedeni nedir? O açmış ya evini muhacir Müslümanlara. Vefalıdır bizim Peygamberimiz. Bir iyilik yapılırsa o iyiliğe on katıyla karşılık verir. Duymuş. Onlarcasına evini açmış Gülsüm İbni Hidim Madem sen muhacir Müslümanlara evini açtın Ben de senin evine gelir Senin evini şereflendiririm Varıyor oraya Kaç gün kalıyor orada İmam Bukhari'ye göre 14 gün Ancak İbni Hişam Bazı hadiseleri de birleştirerek Bize 4 gün 4 gece kaldığını söyler Pazartesidir Resulullah'ın oraya vardığı gün Cuma sabahı oradan ayrılacaktır Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İbn Hişam'ın hadiseler çerçevesinden Verdiği bu bilgi daha doğru olduğu için Biz bu bilgiyi alalım Dört gün dört gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yaşı yüze merdiven dayamış belki geçmiş O koca çınarın evinde Dört günde neler yaşamış, neler görmüş birkaç şeyi anlatayım ben size. Kaldığı günün ertesi günü günlerden salı sabahın erken saatlerinde Gülsüm İbni Hidim Allah Resulü'nün karşısında. Ya Resulallah diyor evinin önündeki arsayı göstererek şurayı görüyor musun? Buranın bir miktarında biz hurma kurutuyoruz. Sen gelmeden birkaç gün önce de burada Ebu Huzeyfe'nin Mevlası Salim insanlara namaz kıldırıyordu. Eğer kabul edersen bu arsa Allah adına ve Allah namına benim infakım olsun. Buraya bir mescit inşa edelim İnsanlar burada namaz kılsın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öyle bir duygulanır ki bundan tamam der ve hemen girişelim işedir. Hemen arsa temizlenir zaten üstünde fazla bir şey yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eline bir çubuk alır. O çubukla şuradan şuradan şuraya diyerek mescidin olduğu yerin sınırlarını çizer. Hemen temeller kazılır. Sahabe gider Medine'nin dışına harrelerden yani Medine'nin dışındaki dağlardan taşlar getirirler. Temel taş koyma meselesine iş gelir. O anda Efendimiz der ki durun. Buraya temele ilk taşı ben koyacağım. Ve Efendimiz ilk taşı koyuyor. Sonra Eba Bekir sen gel diyor. İkinci taşı ona koydurtturuyor. Ömer diyor. Üçüncü taşı da Ömer'e koydurtturuyor. Sonra mescit yapılıyor. Öyle bugünkü mescitlere benzemez. Dört duvar üzeri de hurma lifleriyle örtülü. iki günde bitecek olan bir mescittir. Bitiyor. Ve o günden sonra orası tarihe Kuba Mescidi olarak geçiyor. Kur'an Tevbe Suresinin 109. ayetinde bu mescitten bahsederken nasıl bahsedecek? Takva üzere kurulan mescid diyecek. Onun için biz zaten takva mescidinin sahibi dedik. Kıyamete kadar gelecek olan Tüm mescitlerin anası olacak, temeli olacak, kökü olacak. Kıyamete kadar her kim orada namaz için anlını halıların üzerine koyarsa hiç kimsenin sevabından azalmadan Gülsüm İbni Hidmin hesap defterine sevap yazdıracak. Allah aşkına o... Akıllı tüccar değil de kimdir akıllı tüccar? Akıllı tüccar odur ki karın nereden geldiğini iyi bilir. Akıllı tüccar odur ki yatırımını doğru yere yapar. Akıllı tüccar odur ki kendi toprağın altında olsa bile ticareti kar getirir. Akıllı tüccar odur ki o gider ama melekler yazmaya adeta yorulurlar. Akıllı tüccar odur ki attığı adımıyla Allah'ı razı Resulullah'ı memnun eder. Allah senden ebeden razı olsun Gülsüm İbni Hidim. Sen ne büyük bir insandın ki attığın o adımla öyle büyük bir iş yaptın ki o gün hasret olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne tebessümü kavuşturdun. O gün attığın adımla Müslümanları sevindirdin. O zor günlerde bir parça arsanı vererek kıyamete kadar adını unutturmayarak nesillerden nesillere aktarılacak bir mirasa dönüştürdün. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o mescit bittikten sonra biraz sonra size anlatacağım. Mescidi Nebevi'nin inşaatı da bitince... Orayı unutmadı. Bazen bazı haftalar iki defa ama hiç gelmese bir gün haftada cumartesi günleri mescidi nebeviden çıkacak. Yürüye yürüye Kuba köyüne gelecek. O mescitte namaz kılarak o mescidin şenlenmesini son güne kadar devam ettirecek. Ne dedi bize bir müjde verdi İbn-i Mace'de geçen bir hadistir bu. Her kim... Güzelce bir abdest alır Sonra Kuba köyüne gelir Kuba mescidine iki rekat orada namaz kılarsa Bir umre sevabı kazanır Medine'nin umresi Orayı ziyaret etmek neden, neden söyledi Resulullah bunu Neden söyledi Teşvik ettirecek Unutturmayacak O adı o adımı o hayrı Kıyamete kadar devam ettirecek Hazreti Ömer'in hilafet günleri Hazreti Ömer de bu sünneti devam ettiriyor. Bir gün geliyor bakıyor ki hiç kimse yok Kuba mescidinde. Bir sinirleniyor. Zaten celallidir Hazreti Ömer. Hemen topluyor o mahalle sakinlerini. Siz nasıl bu mescidi boş bırakırsınız diyor. Burası Resulullah'ın böyle böyle inşa ettiği bir mescit. Burası için Resulullah şöyle şöyle dedi. Biraz önce size aktardıklarımı Hazreti Ömer aktarıyor bize. Siz nasıl Kur'an'ın takva üzere kurulan bu mescidini ihmal edersiniz diyerek o insanlara biraz da kızarak bu manada öğüt veriyor. O günden sonra da hiçbir zaman oranın boşaldığına tarih şahit değildir. Şimdi siz hac ya da umre için o güzel topraklara gittiğinizde Kuba Mescidi'ni gidip ziyaret ediyorsunuz. Nasıl bir manzara var? Orada insanlar böyle büyük bir hareketlilikle bir coşkuyla giriyorlar çıkıyorlar. Hele bir yaz mevsimi ise gitmişseniz çocuklar ellerinde Kur'an avluda Kur'an okuyorlar. O suffanın güzel kokusunu da yansıtan o hal 14 asır sonra bile halen devam ediyor. İşte Gülsüm İbni Hidm'in attığı adımın bir neticesidir bu. Mescid inşa ediliyor Efendimiz o evde o günlerin birisinde Yahudiler Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam'ı ve Müslümanları korkutmak için Gülsüm İbni Hidm'in evini taşlıyorlar. Yahudiler dört taraftan taş yağdırıyor o eve Gülsüm İbni Hidim de kendisini Resulullah'ın önünde canlı bir kalkan olarak edinmiş aman Allah Resulüne bir şey olmasın. Aman ona bir taş isabet etmesin diye elinden geldiğince gayret ediyor. Efendimiz onun o can hıraş halini görünce de onun o halinden memnun olup onu takdir edecek. O günlere ait iki tane çok güzel hatıra var. Onları da anlatmak isterim size. İlk günlerde Efendimizin hizmetini Gülsüm İbni Hidim yapıyor. Hazreti Ebubekir de Efendimizin yanında. Hazreti Ebubekir'i de Gülsüm İbni Hidim adı Necih olan kölesini emanet etmiş. Necih ve emanet ederken de şunu söylüyor. Necih diyor, "Ebubekir sana emanet." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada bir şaka yaparak yani mizah yaparak diyor ki, "Ebu Bekir tamam kurtuldun. Senin işin tamamdır. Sen artık kurtuldun." Neden Resulullah bunu diyor? Necih Kurtaran demek ya onun isminden öyle bir şaka yapıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah böyledir. Sahabenin ölümüne bir sevda ile Resulullah'a bağlanmalarının altında da bu ilişki yatıyor zaten. Yani Efendimiz soğuk onlara karşı mesafeli onlarla ilişkilerini asgariye indiren birisi değil onların içerisinde sıradan kullardan bir kul olarak. Aynen onlar gibi yiyen, onlar gibi oturan, onlar gibi onlarla ilişki kuran birisi. Böyle olduğu için sahabe ölümüne bir sevda ile bağlanıyor ona. İkinci rivayette şu. Efendimiz daha Kuba köyünde oradayken Süheybi Rumi Efendimiz'e kavuşmak için geliyor. Gelirken de malının tamamını sadece hicreti yarım kalmaması için... Mekkeli müşriklere vermiş Onun attığı o büyük adım Resulullah'a gelince Bakara suresinin 207. ayeti de Bu olay üzerine indiği söylenir Sebebin Nüzül kitaplarında Eba Yahya'nın ticareti kar etti Eba Yahya'nın ticareti kar etti diyor Süheyb gelirken de hastalanmış Bir göz hastalığına tutulmuş Acıkmış bütün malını da Mekkelilere verince Kendisini zor hal Gülsüm İbni Hidm'in evine atmış. Gülsüm İbni Hidm de gelen o misafirin hatırına çok güzel taze hurmalar toplamış. Ümmü Cirzan denir o hurma cinsine. Şöyle bir tepsinin içerisinde o misafirin ve Resulullah'ı la Hazreti Ömer'in önüne koymuş. bir Romi acıkmış ya habre o hurmalardan yiyor. O yiyince... Hazreti Ömer bir şaka yapıyor. Ya Resulallah diyor. Baksana Süheybe. Hem gözüm ağrıyor diyor. Hem bizden fazla hurmaları götürüyor. Efendimiz de tebessüm ediyor buna. Dönüp Süheybe diyor ki Süheyb bu nasıl göz ağrısı. Habre yiyip duruyorsun diyor. O da diyor ki Efendimiz'e ya Resulallah. Ben gözümün ağırmayan tarafıyla yiyorum. Sahabe bu işte. O kadar rahatlar. O kadar rahat bir iletişim kuruyorlar ki Allah Resulü ile aralarındaki o muhabbet Yollarına kurban olabilecek Fedeke ebi ve ummi ve nefsi Anam babam nefsim sana feda olsun Ya Resulallah dediklerinde O sözü havada bırakmayıp Altını amellerle dolduracak bir kamet ortaya koyuyorlar Gülsüm İbni Hidim'in Sevincine saadetine diyecek yok. Ama günlerden cuma olunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki Gülsüm İbni Hidme ben Neccar oğulları mahallesine doğru gideceğim. Yüz yaşındaki o büyük insan bir çocuk gibi oturuyor ve ağlamaya başlıyor. Ya Resulallah diyor sana ev sahipliği yapamadık mı? Niçin bizi terk ediyorsun? Keşke kalsam burada Kuba senin meskenin olsa biz de elimizden ne geliyorsa her şeyi senin için yapsak ve sen bizim misafirimiz olsan ne olur bizi terk etmesen diye ısrar ediyor ve derken de bunu gözyaşı döküyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam onu teskin ederken şunu diyor. Ben oraya gitmek zorundayım. Çünkü bunu isteyen alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Bu söz söylenince Artık durulur mu anında yollar açılıyor ve Resulullah bir cuma sabahı sabah takriben 8-9 suları arkasında sahabeyle ile yola çıkıyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim özellikle umrede ve hacda bir yeri görenler için daha kolay ama görmeyenler için de kolay olsun diye bir tasvir yapacağım ki oradan alınması gereken asıl mesajı alabilelim. Şu bardağımız Kuba Mescidi olsun şurada. Aynı yol güzergahında tam şurada beyaz bir mescit var. Adı Cuma Mescidi. Aslında orası Salim İbni Af oğullarının mahallesidir. Kuba Mescidinden Salim oğullarının yurduna mahallesine kadar ki mesafe 350 metredir. Soru şu, 350 metrelik bir mesafeyi bir insan kaç dakikada yürür? 15 dakika, bilemediniz 20 dakika. Resulullah 350 metreyi kaç saatte yürüyor? Tam 4 saatte. Neden peki? Bütün Medine sokakta, bütün. Ve herkes Allah Resulü kendi evlerinin önünden geçerken, Deve kusvanın yularını tutuyorlar ne olur ya Rasulallah? ne olur bize misafir ol bir gel bizim evimizi de şereflendir bir dua et öyle git. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylenen her davet teklifine sözü şudur devemin önünü açın o memurdur nereye gideceğini nereye konaklayacağını bilir. Bu söz söylenince ön açılıyor. Ama bunu duymayan 10 metre sonraki başka bir ensar yine Resulullah'ı davet ediyor. Öyle olunca da bütün Medine ahalisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu sevinç gösterilerini yaparlarken Efendimiz 350 metrelik mesafeyi ancak öğle vakti öğle namazının günlerden cuma, cuma namazının Kılınacağı an Salim İbni Af oğullarının mahallesine geliyor Vakit cuma namazı ve Resulullah ilk cumayı kıldıracak Medine'de cuma kılınmaya başlanmış Esat İbni Zürare kıldırmış ilk cumayı Arkasından Musab İbni Ümeyr kıldırmış Onun arkasından Ebu Huzeyfe'nin Mevlası Salim kıldırmış Ama Resulullah ilk kez cuma kıldıracak İlk cuma, ilk hutbe çok önemli. İslam tarihinin en önemli hadisesi ve buradan da bizim dünyamıza verilmiş çok mühim bir mesaj var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe için yüksekçe bir taş getirttiriliyor onun için. O taşın üzerine çıkıyor. Benim halil kardeşlerim Allah aşkına şöyle bir düşünün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. ...ilk hutbesinde ne demiş olabilir? 13 yıllık Mekke hayatından sonra Medine'ye geliyor. Mekke'de çektiği o sıkıntılardan sonra... ...Medine'de böyle bir muamele görüyor. Bütün Medine önünde... ...Ensar yüreğini, sinesini, evini açmış Allah Resulüne ve Müslümanlara... ...Resulullah şimdi o Müslümanların önünde ilk hutbesini irad ediyor ne söyleyebilir ne söylerse tam anlamıyla aslında oradaki makamın makali yani o sözün oradaki tam anlamıyla değerini ihtiva eden bir şey olur eğer bilmiyorsanız ne söylediğini 50 yıl düşünseniz aklınıza gelmez çünkü bizim hayatımızdan uzak bir şey Allah Resulü'nün o ilk anda dikkat çektiği mesele. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada 13 yıl çekilen sıkıntıyı anlatsa bu söz haşa yanlış bir söz olur mu? Hayır. Şöyle bir mesaj gönderse Mekkeliler bakın siz sahip çıkmadınız. Ama Medine'liler sahip çıktı. İşte Medine'li ahalisi burada böyle bir söz söylese bu sözde bir yanlışlık var mı? Hayır. Medine'lileri övse, ensarı taltif etse, Allah sizden razı olsun, siz açtınız sinelerinizi, açmasaydınız ben gelemezdim diyerek onları takdir etse, taltif etse bu sözde bir yanlışlık var mı? Hayır. Ama bunların hiçbirini söylemiyor. Ne söylüyor biliyor musunuz? Başladığı söz bitirdiği söz şöyle yarım sayfayı dolduracak kadardır. Allah Resulü'nün hutbesinin temel konusu niyetin selimiyetidir. Niyet selim olursa eğer amel Allah katında değer olur. Eğer selim niyet olmazsa istediğin kadar amelin olsun İman ettiğimiz peygamberimiz olayı nasıl resmediyor biliyor musunuz? Adem oğullarından bazıları Allah'ın huzuruna vadiler dolusu sevapla geleceklerini zannedecekler. Ve hesap defterleri açıldığı zaman o amelleri Allah için olmadığından dolayı karşılarına sevap iftibariyle hiçbir şey çıkmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna dikkat çekiyor. Selim niyet, selim. Eğer bu olursa Allah katında değeri var. Meseleyi şöyle anlayalım. Amel defteri yaptığımız bütün iyilikler bir sıfır olarak yazıldığınız farz edelim. Bir iyilik yapmışız sıfır. infakta bulunmuşuz sıfır. Allah yolunda bir şeyler yapmışız sıfır. Milyon tane sıfır yan yana gelse... Matematikte bir değeri var mı? Hiçbir değeri yok. Ya o sıfırın başına bir tane bir gelse ne olur? Kaç tane sıfırsa o kadar değer kazanır. O bir nedir? Selim niyettir. Yaptığın işi Allah için yapmaktır. Bundan dolayı sallallahu aleyhi ve sellem Ey Müslümanlar! Ahiretiniz için çalışın. Çalışın. Asıl istikbal ahiret içindir. İstikbalinizi kurtarma adına ahiretinizi öncelleyerek adımlar atın ve niyetinizi selim bir biçimde koruyun ki Allah'ın rahmetine muhatap olasınız diyerek ilk hutbesini başlatıyor ve bitiriyor. Efendimizin verdiği bu mesaj çok büyük bir mesaj. Yürüyor oradan oğullarına ikindi vakti. Herkes merakla kusvanın önünü açmış nereye çökecek kusva kusva gidiyor gidiyor gidiyor iki tane yetim çocuğun arsasına çöküyor orada çökünce Allah Resulü halen üstünde Efendimiz iniyor kusva kalkıyor. Az biraz daha yürüyor o arsaya en yakın ev olan İstanbul'un manevi fatihi başımızın tacı Ebu Eyyub El Ensari'nin evinin önüne çöküyor. Ve Resulullah şunu söylüyor devemin çöktüğü ilk yer mescidimizin yeri ikinci çökülen yer benim misafir olacağım ev diyor. Ebu Eyyub El Ensari hemen Efendimizin eşyalarını alıp eve götürüyor. O arsa kimin? İki tane yetim çocuğun adları Sehil ve Süheyl 15-16 yaşında iki tane delikanlı göz yaşları içerisinde Resulullah'ın huzuruna geliyorlar ya Resulallah diyorlar bu bizim için büyük bir şeref Allah bu şerefi bize verdi eğer müsaade edersen arsamızı Allah yolunda infak etmek istiyoruz ne diyor kurban olduğumuz peygamberimiz Attığı her adımda bir hikmet var. Kurban olduğum kırık kaleller ne olur bir kardeşinizin feryadı olarak bunu anlayın. Bizim peygamberimizin attığı her adım, söylediği her söz, konuştuğu her kelime kesinlikle bir hikmete bağlıdır. Hikmetsiz asla bir iş yapmaz o. Çünkü o el hakim olan Allah'ın gönderdiği hikmet sahibi bir peygamberdir. Ve hayatın içerisinde bize ahlak öğreten biridir. O yetim çocuklarının ya Resulallah bizden kabul buyur dediği o arsayı Resulullah ne diyerek geri çevirecek biliyor musunuz? Hayır diyecek. Neden peki? Sözün arkası şudur. Eğer sen benden önce verseydin alırdım. Ama ben talip oldum. Sen şimdi veriyorsun, ancak parasını öderek alır. Ahlak öğretiyor Peygamberimiz bize. Bunu deyince akıllı bir tüccar hemen ayağa kalkıyor. Ya Rasulallah diyor, orayı ben satın alacağım. Efendimiz tamam diyor. Varıyor o tüccar, Esat ibn Züra'e o iki yetim çocuğunun velisidir. Pazarlık yapılıyor, 10 dinara Mescidi Nebevinin arsası satın alınıyor. Kimdir o akıllı tüccar? Hazreti Ebu Bekir. Eba Bekir'dir o adım atan. Şimdi anlıyor musunuz Resulullah'ın sözünü? Ümmetinin, ümmetimin tamamının sevabı terazinin bir kefesine konsa Eba Bekir'in sevabı bir kefeye konsa Eba Bekir'in kefesi ağır gelir. Niye? Öyle bir amel var ki ortada kim ne yaparsa yapsın Ebu Bekir'i geçmek mümkün değil. Sen hacca gittin, umreye gittin, mescid-i nebevde gittin, dua ettin, gözyaşı döktün, Allah'a yakardın, sevap kazandın. Senin sevabına benzer sevaplar da Ebu Bekir'in hesap defterine yazıldı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam orada da bu ahlakı öğretince hemen mescid-i nebevi için hazırlığa girişilir. Sekiz ay sürecek Mescid-i Nebevi'nin inşaatı. Niye orası o kadar uzun? Çünkü orası o tarla, o arazi daha doğrusu bakıma muhtaç. Bazı kabirler var orada, ağaçlar var. Kesilmesi, temizlemesi neredeyse bir, bir buçuk ay sürüyor. Ondan sonra da inşaat devam ediyor ve Mescid-i Nebevi inşa ediliyor. Mescid inşa edilince Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam, Mescidini dört parçada inşa etmiştir, bir bizim bildiğimiz namaz kılınan alan, iki tane de oda var yanlarında Resulullah'ın kalacağı o gün Ayşe annemiz ve Sevda annemiz için, bir de arka tarafta Suffa mektebi var, talim ve terbiye yuvası orası, bir de onun arkasında bebelerin bağlanacağı bir yer var, bunlar bittikten sonra artık Mescid-i Nebevi'nin inşaatı tamamlanınca, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Enes bin Malik'e diyor ki git ne kadar ensar muhacir varsa çağır hepsini gelsin. Enes bin Malik gidiyor hepsini topluyor. Bir rivayete göre Mescid-i Nebevi'nin avlusuna bir diğer rivayete göre de Enes'in annesi Ümmü Süleym'in evinin önüne bütün insanlar toplanıyor. İbn-i Sad'a göre elli muhacir elli ensar. Ama makriziye göre 93 muhacir, 93 ensar var Resulullah'ın önünde. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam tarihe muahhad diye geçen o müthiş kardeşlik destanının yazılacağı kardeşlik meselesini orada gündeme getiriyor. Dikkat edin benim kırık kardeşlerim. Bakın çok önemli bir bilgi alacağız buradan. Allah Resulü aleyhisselatu vesselam. Şöyle muhacir ve ensar sahabiler önüne gelince rastgele sen senin sen senin kardeşisin demedi. Aradan sekiz ay geçmiş ensarı çok iyi tanımış muhaciri zaten iyi tanır. Ensar muhacir birbirlerini tartacak insanlara birbirlerini kardeş kılıyor ve her biri aslında bir diğerinin değerini anlamamız açısından da bize çok önemli mesajlar veriyor Size isimler vereyim siz biraz araştırın hepsini benim burada anlatmaya imkanım yok Ama biraz araştırın ne demek olduğunu daha iyi anlayacaksınız Şöyle bir bakıyor efendimiz Ey Eba Bekir diyor senin kardeşin Harice İbn Zeyd Ey Ömer diyor senin kardeşin Itban İbni Malik Ey Osman diyor senin kardeşin Efs ibni Sabit. Ey Talha diyor senin kardeşin. Dün Yozgat'ta onun misafiriydik. Übey İbni Kab. Ey Zübeyir senin kardeşin. Kur'an'a sıtkıyla giren Kab İbni Malik. Ey Sad bin Ebi Vakka senin kardeşin. Vefatıyla arşı titreten insan Sad bin Muaz. Ey Abdurrahman senin kardeşin. Destan üstüne destan yazan kardeşliğiyle Said i̇bn Rebi sayıyor Efendimiz. Bir ismi ben atladım mı yoksa Resulullah mı atladı? Kim atladık? Ali yok. Bütün isimler kardeş kılınmış. Ali geliyor Efendimizin yanına boynu bükük. Ya Resulallah diyor herkese bir kardeş verdin. Niye bana kardeş kıkılmadın? Bana kimseyi mi layık görmedin? Kimseyi mi bana layık görmedin? Beni mi kimseye layık görmedin? Niye bana kardeş kılmadın? Söz Resulullah'ın dilinden şöyle çıkacak. Ali, sen dünya ahiret benim kardeşimsin. Meğer Ali, Resulullah'ın nasibiymiş. Meğer Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, işin bidayetinden beri Ali'ye farklı bir rol biçmiş... O gün o kardeşleştirme meselesinde de aynı rol devam edecekmiş. Bütün sahabe merakla bekliyor ve Resulullah'ın dilinden bir isim çıkıyor. Ey amcam Hamza senin kardeşin. Ensar diyor ki içlerinden sonra itiraf ediyorlar biz öyle haberdar ol diyoruz. Allah'ım ben Allah'ım ben diyorlar Resulullah sözü getiriyor. Gülsüm İbni Hidim senin kardeşin diyor Anladınız mı Gülsüm İbni Hidim kim? Hamza gibi bir dağı tartan bir yiğit o Hamza gibi Allah Resulü'nün dünyasında bambaşka yeri olan amca değil o sadece Süt kardeşi değil sadece bambaşka birisi Hamza Hamza'yı tartacak adam Gülsüm İbni Hidim ve Resulullah orada senin nasibin Hazreti Hamza diyerek Gülsüm İbni Hidim'e müjdeyi veriyor. Düğün bayram gençleşmiş yaşı yüzü geçmiş o ihtiyar delikanlı Allah'ın bu nimeti kendisine ikram ettiği için dua dua Allah'a yakarmış şükrünü ifade etmiş. Onun o günden sonraki hayatı ya üç ay ya dört aydır. Vefat edecek. Allah Resulü aleyhisselatu vesselam haberdar olunca koşup gelecek Kuba köyüne. Kendi elleriyle onun cenazesinde bulunacak. Cenaze namazı daha teşri olmamış o günlerde. Efendimiz kendi elleriyle onu yine Kuba'ya yakın bir yere edecek. Onun arkasından zaten Esat İbni Zürare vefat edince Baki kabristanlığının ilk sakini olarak Esat İbni Zürare defnedilecek Sizin nasibiniz olan Gülsüm İbni Hidim işte böyle biri Benim aziz kardeşlerim Daha fazla sizi yormak istemiyorum Salonda biraz sıcak Ben size 5 tane mesaj vereyim Sözümü de bitireyim. Ama işin bidayetinde hani Gülsüm İbni Hidm'in değerini anlamak için beş tane sahabiyle kıyasladık ya onu unutmayın. O mihmandar Nebi'dir aynen Ebu Eyyub El Ensari gibi. O evini İslam'a açan bir yiğittir aynen Erkam bin Ebil Erkam gibi. O Hazreti Ebu Bekir gibi kıyamete kadar kapanmayacak amel defterinin sahibidir. Akıllı bir tüccardır yani aynen Ebu Bekir gibi. O Hamza gibi bir dağı sinesinde saklayan Hamza'nın ensar kardeşidir. Esat İbni Zürare gibi İslam devletinin gül devrini görmeden toprağa tohum ekmiş ama mahsulü görmeden göçen birisidir. Bunların üzerinden de zaten size mesajlarımı vereceğim. İnşallah dikkatle alacaksınız. Yazan yazacak, yazmayan zihnine kaydedecek. İnşallah bu gecenin bir hasılası olarak bunun muhasebesini yapacağız. Biz bu mesajlardan ne kadarını kendi hayatlarımıza taşımalıyız. Taşımak durumundayız. Bu meselenin inşallah beraberce muhasebesini yapacağız. Bir... Vefat eden peygamberin bedenidir. Onun getirdiği mesajlar son güne kadar ruhu gibi diridir. Hanende onun sözleri, halleri, sireti canlı bir şekilde okunsun ki sen de kutlu nebinin ruhuna mihmandarlık yapabilesin. Zannetme ki bu kapı kapanmış. İnan ki kapanmamış. Bu kapı kıyamete kadar açık. Biriniz kalksın ve bana desin ki ruhların öldüğünü. Ruhlar ölmüyor ölen bedendir. Öyleyse eğer. İmam-ı Tirmizi'nin de bize söylediği gibi. Bir yerde Resulullah'ın sözleri okunursa. O yerde Allah Resulü'nün ruhu diriltilmiş olur. Hal böyleyse eğer. İstiyor musunuz Eba Eyyub El Ensari gibi ya da Gülsüm İbni Hidim gibi mihmandarı nebi olmak onu evinizde ağırlamak onu evinizde farklı bir biçimde onun kokusunu havasını teneffüs etmek işte yolu bu. Canlı bir biçimde onun sözlerini onun siretini ona ait şeyleri okuduğunuz zaman orada hasıl olan bereket İnşallah çağlar ötesinden sizi de bizi de mihmandarı nebi yapacak. Allah bu bahtiyarlığa hepimizi dahil etsin inşallah. İki Darul Erkam'ın ve Suffa'nın aynısını kurmak mümkün değildir. Ancak bu iki mektebin bu iki peygamber mektebinin şübesi olmak imkan dahilindedir. Hanende Hazreti Peygamber'in talim ve terbiye usulüne uygun adımlar at ki 14 asır sonra gelsem bile sahabenin iklimine girebilesin. Çok önemli olduğu için cümleyi bir daha okuyorum. Darul Erkam'ın ve Suffa'nın aynısını kurmak mümkün değildir. Ancak bu iki peygamber mektebinin şübesi olmak imkan dahilindedir. Hanende Hazreti Peygamber'in talim ve terbiye usulüne uygun adımlar at ki 14 asır sonra gelsem bile sahabenin iklimine girebilesin. Hayal değil bunlar. Evet zordur, çaba ister, bedel ister ama hayal değil. İstiyor musunuz çocuklarınızın sahabe hasbiliğinde bir imana sahip olmalarını? Bunun yolu sizden geçiyor. İnanın o çocuklarımızdan bir beklenti içerisine girmeye hakkımız yok. Biz ne kadar ahlakı yansıtabilirsek onlar da ancak o kadar bize yansıtabilecekler. Öyleyse eğer annesin babasın talim ve terbiyenin altına merhameti onun üstüne temsiliyeti onun üstüne emniyeti onun üstüne liyakati onun üstüne adaleti onun üstüne sebatı koy ki yetiştirdiğin çocuklar sahabenin hasbiliğinde olsun adları Musab olmuş adları Hubeyb olmuş adları Hamza olmuş Adları Hatice olmuş bu güzel bir şeydir ve fiili bir duadır. Ama tatlarının sahabi olabilmesi senin evindeki talim ve terbi adına yaptığın işlerden geçiyor. Bir örnek vereyim çok acımız var bu konuda o acılarımızı anlayamadığımız için meseleleri kavrayamıyoruz. Hepimiz biliyoruz şunu Bedevi'nin biri girdi içeriye mescidin adabını bilmiyor Topraktan zaten mescit halısı falan yok. Mescid-i Nebevi'nin ihtiyacını giderme ihtiyacı olduğu anda da kenara çekildi ve çok affedersiniz küçük abdestini bozdu. O anda sahabe gadaplandı ve o zatı durdurmak için harekete geçti. Ama iman ettiğimiz peygamberimiz ne dedi? Bırakın adamı işini bitirsin dedi. Öyle bir anda müdahale edilir mi? Adam işini bitirdi. Bana bir kova su getirin dedi Efendimiz. Kova su geldi oraya serpildi ve temizlendi. Sonra adam çağırıldı huzura. Resulullah o adamla konuşuyor. Diyor ki ey falan burası Allah'ın mescididir. Burada böyle bir şey olur mu? Burada şu olur bu olur diyerek bir anne şefkatiyle Efendimiz kınamadan, kızmadan, farklı bir şey söylemeden o insana bir şekliyle işin adabını ve edebini öğretti. Sonra o adam gitti. Öğrenmiş ya Efendimiz'den öğreneceğini. Güzelce bir abdest aldı geldi. Ellerini açtı dua ediyor. Efendimiz de o adamı gözlüyor. Adam şöyle dua ediyor. Allah'ım diyor. Sadece bana ve Muhammed'e merhamet et. İkimizin dışında kimseye merhamet etme. Allah Resulü de tebessüm ediyor arkasında. Adam diyor. Allah'ın merhametini daralttın diyor. Niye merhameti daralttın? O sana da yeter, bana da yeter. Bu mescittekilere de yeter, bütün insanlığa da yeter. Niye adam öyle davranıyor? Merhameti kimden gördüyse tavrı onadır. Peki sen bunu anne ve baba olarak duydun. Defaatle hocalar anlattılar. Sen de anladın bu kıssayı. Ama geldin senin evladın, senin kızın, senin oğlun. Evde bir vazoyu kırdı. İlk cümlen Allah bilmem ne yapsın seni dedim. İşte sen peygamberini anlamadın. O kırdığı vazo peygamberin mescidinden daha mı değerli? Senin peygamberin mescidine bevleden adama merhameti bu. Sen anne olarak baba olarak nasıl evladına bela okursun? Nasıl ona beddua edersin? Nasıl ona farklı bir şey yaparsın? Merhameti yansıtmazsan evladından karşılık bulamazsın unutma bunu. Bak şunu yapıyoruz biz anneler ve babalar olarak. Kızım evladım misafir gelecek sakın yaramazlık yapma beni mahcup etme. Senin peygamberin bu sözden gadaplanır. Kızım evladım sakın yanlış davranma mahcup olma sözünü sever senin peygamberin. Altta merhamet var. Onun için menfaat adına hiçbir şey yok hayatında. Öyle olduğundan dolayı da onun elinde yetişenler sahabi oluyorlar. Madem biz sünnet üzere yaşamak istiyoruz, işte Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın cihana bıraktığı bu delin izleri bizler de üretmeli. Evlerimizde bu manada merhameti yansıtacak güzel bir talim ve terbiye sahası oluşturmalı. İnşallah evlerimizi darul erkamlaştırmalı, suffalaştırmalıyız. 3. Miras bırakılan ilim, salih evlat, insanların istifade ettiği herhangi bir hayır senin amel defterinin Kıyamete kadar açık kalmasını sağlayan vesilelerdir Dikkat buyur bu bir hadis Ben sadece bir cümleye çevirdim ki anlaşılsın Miras bırakılan ilim Salih evlat insanların istifade ettiği herhangi bir hayır Senin amel defterinin kıyamete kadar açık kalmasını sağlayan vesilelerdir Ne yap yap Bunlardan birine sahip ol ki sen toprağın altında olsan bile kalemleri lehine çalıştırabilesin. Ne yap yap bunlardan birine sahip ol. İlim sahibi mi olursun? Hayır sahibi mi olursun? Hayırlı evlat sahibi mi olursun? Ama sahabenin ufkunu da size söyleyeyim belki o ufuk size de ufuk olur. Resulullah'tan bu hadisi duydukları zaman sahabe ne dedi biliyor musunuz asla bir tanesi bize yetmez ne yapıp yapıp biz üçünü de elde etmeliyiz hem ilim sahibi hem hayır sahibi hem hayırlı evlat sahibi olmalıyız dedi sahabe siz artık nasıl bilirseniz ister sahabe ufku gibi bir ufukla üçünü elde etmek istersiniz ama yapamazsanız ne olur ne yapıp yapıp Üçünden birine Sahip olma adına Gayret içerisinde olun Dördüncüsü Allah'ın Kur'an'da bir vaadidir Temiz temize Tayyip tayyibe nasip olacaktır Bu bir ayet Nisa, Nur suresi 26. ayet Allah'ın Kur'an'da bir vaadidir Temiz temize Tayip tayyibe nasip olacaktır Öyleyse hayatının güzelce bir, bir muhasebesini yap Tüm noksanları tamamlama aşırılıkları giderme adına gayret içerisine gir ki Hamza yürekli adamlara kardeş kılına bilesin Hamza gibi adama kardeş olabilmek Onun gibi olmaktır Allah'ın vadidir bu temiz temize tayyip taybe Şimdi diyebilirsiniz hocam öyle diyorsun ama öyle olmadığı tablolar da var. Evet var ama kaide budur. İstisnalar olabilir. İstisnalar ise kaideyi bozmaz. Allah bazen firavun gibi bir kocaya asiye gibi bir hanım verebilir. Hazreti Nuh gibi Hazreti Lut gibi bir peygambere inkarcı kadınlar verebilir. Allah Hazreti Nuh gibi bir peygambere... Kenan gibi inkarcı bir evlat verebilir. Hazreti İbrahim gibi bir evlata Azer gibi inkarcı bir baba verebilir. Dostlar için de aynı şeydir mümkündür. Ama burada bir vaat var sen ona bak. Sen temiz oldukça Allah seni temizlere muhatap kılacak. Bu muhasebeyi yap hayatını tayyiblik üzerine kur dostun da tayyip olsun Eşin de tayyip olsun, sevdiklerinde tayyip olsun inşallah. Beşincisi ve sonuncusu. Beklentisizlik, risalet davasının en temel ilkelerinden biridir. Ekeceksin toprağa tohumu, ama asla mahsul hesabı hesabına girmeyeceksin. Bu önemli ilkeyi hayatında hakim kıl ki. Senden önce bu zorlu yollarda yürüyen büyüklerin ayak izlerine izini kavuşturabilesin. Bunu da son kez tekrar ediyorum. Beklentisizlik risalet davasının en temel ilkelerinden biridir. Ekeceksin toprağa tohumu ama asla mahsul hesabına girmeyeceksin. Bu önemli ilkeyi hayatına hakim kıl ki... Senden önce bu zorlu yollarda yürüyen büyüklerin ayak izlerine izini kavuşturabilesin. Hesap yapmaya hakkımız yok bizim. Cahil adam işidir biliyor musunuz? Biz kaç adamız sorusunu sormak. Hak, hakikat kalabalıklarda değildir. Hak ve hakikat hakikate ne kadar sadık kaldığında aranır. Onun için hiçbir hakikat yolcusu arkasına bakmaz. Benimle beraber kaç kişi bu yolda yürüyor demez. Hakikatin yolcusu benim yürüdüğüm yol. Ne kadar hakikatin muallimlerinin ayak izlerine uygun yol ona bakar. Yani kendinden önce risalet davasına hizmet eden büyüklerin ayak izlerine bakar. Sen mahsul hesabı yaptığın gün bu işi kaybettin. Ekeceksin toprağa. Allah belki sana göstermeyecek. Ama aradan iki nesil geçecek. Üç nesil geçecek. Beş nesil geçecek. Allah samimiyetle ekilen o toprağı gün yüzüne çıkaracak ve tohumlar meyveye duracak. Bunun örnekleriyle doludur İslam tarihi. Sadece iki tanesini söyleyeyim ben size bir zat düşünün Kur'an öğretmek için binsin Edirne'den tirene ta Kars'a kadar Kur'an'ın bu topraklarda yasak olduğu günler vagon vagon dolaşsın insanlara Kur'an öğretsin. O insan bir gün gelecek binler olacak talebe bunun hesabında değildi. Toprağa tohum ekti ve gitti Allah kendisinden ebeden razı olsun. Bir diğer zat, zat kendisi zindanlarda göz hapislerinde çekmediği eza görmediği cefa kalmamış kendi ifadesi bu. Memleket memleket sürgüne gönderilmiş sigara kağıtlarının içine bazı sözleri yazarak talebelerini elden ele dolaştırmış. Nereden bilecekti bir gün gelecek, işaretül icaz gibi Kur'an'ın tefsiri olacak bir kitap bile devlet eliyle basılacak. Hayal bile edemeyeceği o şey bugün gerçekleşmişse eğer, beklentisiz olarak attığı o adımların bir neticesidir. Gülsüm İbni Hidim de o beklentisizlerin ser rehberidir. Allah bizleri onların yolundan ayırmasın. Son nefesimize kadar sahabenin yolunu bize yol olarak edinsin. Benim kırık kaleli kardeşlerimle beraber yaptığım bir dua var. Allah'ı ve melekleri de şahit kılarak bu duayı burada da söyleyeceğim. Allah'ım nasıl burada bu memlekette Gülsüm İbni Hidm'in adına bir meclis kurarak onu anlamaya anlamak için gayret göstermeyi bizlere nasip ettinse, asıl yurt olan cennette Darussalam'da yine ev sahibi Gülsüm İbni Hidmin olduğu bir sofrada sen beni ve Kırıkkaleli kardeşlerimi kavuştur, buluştur inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.